Az veren candan Radyo için yazan Burhan Günel Yöneten Dinçer Sümer Efekt Metin Macun Teknik yapım İsmail Hemikli Aygün Gökçen Oynayan sanatçılar Salih Münir Canar Türkan Güven Çulhaoğlu Büyük anne Hepşen Akar Levent Sungun Babacan, Osman Olcay Kavuzlu, Nuri Erol Karteseci, Aşçı Orhan Aral, Süleyman Semih Sergen, Ali Mustafa Şekercioğlu, Ömer Soner Ağın, Şükran Berin Ötenel, Necdet Muammer Çıpan... Ne güzel bir gün. Ay bu yıl kış ne kadar uzun sürdü. Hiç bitmeyecek sanıyordum. Yıllık iznimi alınca güzelce dinlenmek istiyorum. Şöyle sere serpe yatmak istiyorum. Ne işe gitme derdi olmalı. Ne yemek pişirme telaşı ne de bulaşık yıkama yorgunluğu. Salih'i kandırabilirsen belki bu yaz tatile çıkarız. Salih'i kandırmak mı dedin? Can çıkmadan huy çıkarma kızım. Onu kandırmak öyle mi? Ah Salih. Ah! İyi adamsın ama. Bugün pazar. Ay, havada hava da nasıl güzel. Öyle değil mi anne? İnsan ne çi kaynıyor. Pencereden dışarıya bakınca canlını verdim. Görüyor musun? Ya öyle oldu. Gerçekten yüzüne kan geldi bugün. Kış boyunca ölü gibiydin. Ben de soğuktan az çekmedim hani. Kaç yaşıma geldim ama böyle sıkış görmedim. Ben de öyle. Ben de. Kendimden korkup durdum hep Yaşlılık işte İnsan yaşlandımı mı kıştan daha çok korkuyor Ama Allah'a şükür Güneşimize yeniden kavuştuk Bu kışta ölmedim işte Aa, O ne biçim söz anne Daha çok yıllar yaşayacaksın Dur bakalım <gülüyor> oh, Ne iyi ettin de açtın radyoyu şu şarkılara bak, benim de kanım kaynamaya başladı. En iyisi sokağa çıkmalı ama... Saliye söyleyeyim de bizi göl başına götürsün ha. Çocuklar da sıkıldılar. Ee, götürür mü dersin? Aa, niçin götürmeyecekmiş? Sözüm ona arabamız var. Bütün kış boyunca bir yere mi gittik sanki? Hep havalar kötü deyip eve kapandık. Ama bugün sokağa çıkacağız. Adamın üzerine fazla varma istersen. Yine tartışma çıkmasın kızım. Salih'in huyunu biliyorsun Ama üstüm. anne eğer bu arabayı kullanmayacaksak satalım bari ha. Her hafta sonunda yıkanır, temizlenir, bakımı yapılır ama kullanılmaz. Üstüne brandası örtülür, tamam. Çocuklar da araba yıkamaktan usandılar artık. Araba masraflı da ondan of. kızım. Kocan haklı bir bakıma. Olur olmaz araba kullanmak da doğru değil ki Hem bizim zamanımızda böyle taksiler filan yoktu Faytona bile bindiğimiz e, sayılıydı Şimdi bakıyorum ne olur, da Ne birden damadın tarafını tutmaya başladın ne oldu Hani Salih'in pintiliğinden yakınırdın hem Sus kızım Hı. sus işitirse ayıp olur adama Tartışma çıkmasın istiyorum Yoksa ben <gülüyor> damadımı severim aslında Biraz eli sıkıdır o kadar Dur şu pencereyi açayım da Salih Salih Ne var ne istiyorsun? Ay daha işi bitmedi mi? Bitmedi. Araba denizden işte kuluk kurulu olur. Hadi gel artık eve. Yeter canım yorulmuşsundur. Az kaldı geliyorum. Osman nerede? Kapıcının evinden su getirmeye gitti. Ay burada nasıl ya? Her şeye karışmasan olmaz. Peki pek var mı öyle? Hadi işine bitti de çabuk eve gel. Osman da hemen gelsin. Suyu yine Kapıcı'nın evinden mi aldırtıyormuş? Ee, hani yönetim toplantısında bile sözü edilmişti. Anne bu adam beni deli edecek vallahi. Mahallede arkamızdan gülüyorlardır mutlaka. Sıkılmıyor hiç. İki kova su için pintilik ediyor. Çocukları Kapıcı'nın evine gönderip... Huy kızım huy. Ne demiş atalarımız can çıkar da huy çıkmaz. Huy çıkmaz. Merhaba tertemiz oldu. Kirli değildi ki zaten. Sen öyle san toz toprak olmuş her yanı. Bagaj kapağını çizmişler. Onu yapanı bir elime geçirirsem... Nereden geçireceksin elini? Çok bizim olur. çocuklar görmüşlerdir. Be. Aa, sahi bizim Levent nerede hiç görülmedi? Buralardadır canım ne yapacaksın Levent? Sokaktan eve girmiyor. Üniversiteyi kazanamadı bir işte bulamadı. mı çocuğun üzerine zaten kazanamadığı için bunalımda. Bir de sen bunaltma. Hiç olmazsa arabayla evin işleriyle ilgilense ya ben ne zaman arabayla uğraşsam görünmez oluyor. Sen arabanla yeterince ilgileniyorsun diye gelmiyordur yanına. Arabam mı? Kimin arabası yahu? Senin. Bizim arabamız o. Hepimizin. Varımızı yoğumuzu ortaya koyup almadık mı ona? Her zaman böyle konuşup beni kızdırırsın. Arabamız var ama neye yarar Salih? Evin önünde duruyor. Yeri bile değişmiyor. Ne demek istiyorsun sen kuzum? Of, bizi gezdir biraz. Göl başına filan gidelim. Şimdi anlaşıldı derdi. Gidiyor muyuz? Hı -hı, bir düşüneyim. Bak annem de sıkıldı. Ne zamandır sokağa çıkmadı. Bizi götürsen iyi olacak. Ben şey siz bana bakmayın hadi ama. Hadi Salihciğim hadi ee... Salihciğim. Üstünü başını değiştir güzelce giyin. Hadi benim canıma. Ha? Hem sana da iyi gelir. Bütün kış sen de çok yoruldun aslında. Ben yorgun falan değilim. Çok iyiyim. Bir şikayetim yok. Evde hiç sıkılmıyorum. Ayaklarımı uzatıp dinlenmek istiyorum. Asıl sokağa çıkarsam yoruluyorum. İnanılmaz bir adamsın sen. Ama ama bugün pes etmeyeceğim. Haberin olsun. Tamam mı? Hadi kalk, hadi kalk, ne olur inatçılık hep. Hadi ne olur biraz çıkıp dolaşalım ya. Ama Türkan nereye gidebiliriz? Of. Evde televizyon izlesek daha iyi olmaz mı? Türkan, kızı Sen karışma kızın. anne lütfen. Hmm. Of. İkiniz de görüyorsunuz işte. Sıkıntıdan patlamak üzereyim. Bunalıyorum. Göl başına gitsek, gölün kıyısındaki çay bahçelerinin birinde oturup şöyle bir oh çay içsek. Sen ne diyorsun Türkan? Delirdin mi? O kadar uzak yerde ne işimiz var? Gölbaşı buradan 30 kilometre vardır. Bir o kadar da dönüş eder mi? Atmış. Ay düşünsene. Ne olmuş yani? Madem ki bu arabayı kullanmayacaktık, para biriktirip borca gelip niçin aldık Allah aşkına? Yatırım Ar anam yatırım. Bak bak. bak, bak. Sen yatırım. bu işlerden anlamazsın. Arabanın bugünkü değeri alış fiyatının en az üç katı oldu. Haberin var Beni mı? Beni hiç ilgilendirmiyor. Göl başına gidiyor muyuz? Gitmiyor muyuz? Sen bana bunu söyle. Ee, hadi siz aranızda anlaşın. Biraz balkona çıkayım ben. Ama Osman'la Levent nerede acaba? Nerede kaldılar hayalim? Say Osman nereden? Şu gelmedi senin ne? Ee, araba yıkıyor. Biraz sonra gelir. Aa! O iş bitmedi mi daha? Hani sen yıkamıştın? Şey, e, e, e, bizim arabayı değil, e, komşulardan birinin arabasını yıkıyor. A, ay ne dedin? Seninki bitti, şimdi de başkalarının arabasını mı yıkıyor? Çabuk seslen çocuğa pencereden, çabuk hemen eve gel. Ama Türkan çocuk para kazanacak, karşılıksız yıkamıyor e, ki. Pes, vallahi pes doğrusu. Sana söyleyecek söz bulamıyorum artık. Çocuk hayatı öğreniyor, kötü mü yani? Keşke Levent de boş gezeceğine böyle ufak tefek işler yapsaydı. Yine kim bilir nerededir şimdi beyefendi? Ay uğraşma çocukla diyorum. Ay uğraşma. Nerede olabilir sanıyorsun? Cebinde parası yok ki bir yere gidebilsin. Koskoca delikanlı oldu ama hala bunu görmek anlamak istemiyoruz. Nerede peki? Ee, Bakana gitmişti şimdi gelir. Cık, anlamadım sanma. Konuyu değiştirmeye çalışıyoruz. Bizi gezmeye götüreceksin bugün tamam mı canım? Anne, anne hadi hazırlan anneciğim. Salih bizi sokağa çıkaracak. Ay şu çocuklar da gelsinler hele eve Hay hmm, bunu ne güzel bir gün Allah'ım ne güzel bir gün Ben giyindim ama bilmem ki gerçekten gidecek miyim Evet valide hanım gidiyoruz Kurtuluş yok. Şöyle Çankaya'ya kadar bir çıkar geliriz ya da çiftlik yolunda durup ayran içeriz. Ay benimle alay mı ediyorsun sen Salih? Ben niçin alay edecekmişim ciddiyim. Ay, ay yeter Allah aşkına of, sus artık sinirlendirme beni. Kızım sen de bu kadar üstelemesen iyi olur. Bakarsın Ecel bizi çağırıyordur. Uzağa gitmesek daha iyi değil mi? Ha? Şehrin içinde dolaşırız işte yetmez mi Aman canım? Aman anne sus Allah aşkına. Bir de seninle uğraşmayayım. Ay ne Ecel'i. Herkes gidince bir şey olmuyor da Ecel bizi mi bekliyor yani? Öf. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Hadi hadi. Bizim oyunumuz bitmedi daha. Ha? nasıl olsa babam bizi bir yere götürmez. Bırakın da oyunumuzu bitirelim. Susun be. Bir de sizi dinleyecek değilim. Hadi çocuklar bırakın konuşmayı. Babanız haklı. Ne? Ay. Gerçekten gidiyor muyuz? Yapma yapma. Ay yapmayın artık şimdi oturup ağlayacağım. Ay. Ya benim parası. Sinirleniyorum ama şimdi elimden bir kaza çıkacak. Kapatın şu tavlayı çabuk. Aa. Zaten bu evdeki işte hayat hakkı yok. Ay böyle konuşma oğlum. Şu pazar günü burnumdan getirdiniz yani ya hay Allah. Gölbaşı dönüşü belki babam bizi lokantaya da götürür ha. Lokantaya <gülüyor> tam üç yıl önce gitmiştik. Hani amcam gelmişti de öyle gidebilmiştik değil mi? Olmaz. Bir de lokanta çıkarmayın başıma. Siz beni milyoner falan mı sanıyorsunuz? Ne ha? olacak hayal şimdi herkes milyoner. Ay, bizim gönlümüz zengin öyle değil mi canım ama? Hala karar veremediniz mi? Hadi. Hadi huzur etmeyin artık paralar benden. Ee... <gülüyor> ...ya öyle mi? Ama... E, e, e, e, e, ...olur mu ama ha. Valide Hanım, e, Ben dururken sizin vermeniz Oo, yani. Olur olur. Bal gibi olur. Neden olmasın? Damat? Oh be anneanne. Barış güvercini gibi kanat çırptın da hepimizi kurtardın. Allah senden razı olsun. Hadi, <gülüyor> hadi bakalım hadi. <gülüyor> Çok konuştuk hadi. Artık yola çıkalım. Boşuna vakit geçirmeyelim. Hadi çocuklar ben arabayı çalıştırmaya gidiyorum. Motoru ısıtacağım. Siz de gelirsiniz. <gülüyor> Ah, balıkları da ucuza kapattık Göl başına kadar gittiğimize değdi doğrusu <gülüyor> Böylece sen de lokanta sorunundan kurtulmuş oldun e, Burası hadi. da lokanta hmm. İlle de bir yerlere gidip kazık mı yiyeceğiz yani Şirketimizin lokaline geldik işte Nefis bir yerdi bilmez misiniz Bu kez babanız haklı çocuklar Önemli olan akşam yemeğini dışarıda bir yerde yemekti Öyle değil mi e Balıklara değil mi? sen de memnun oldun değil mi Türkan ha? Nasıl ucuz aldım ama Balık olmasaydı şimdi lokantaya gitmek zorunda kalabilirdik. Ha, ucuza almak denmez ki buna. Ya, ya ne denirmiş küçük bey? Satıcı çocuk küçük olduğu için ucuza verdi. <gülüyor> Babası olsaydı ucuza alamazdı. Hadi hadi. hadi. Oh, şu aslan üsür müdür nedir? Ne diye çalışmıyor sanki? Ay oh. sizin zamanınızda ah. aslan üsürler çalışıyor muydu yani anneanneciğim? Bizim zamanımızda herkes kendi balığını evinde pişirirdi de... Oh. ...böyle yüksek yapılara çıkılmazdı. Anneannem paraları vermekten caydı galiba. Bakın o da yakılmıyor başladı. Ay artık. <gülüyor> Terbihsizliğin lüzumu yok. Bunlarla sokağa çıkılmaz zaten. Çıkılmaz. Sabahtan beri kendimi zor tuttum. Kimsenin canını yakmak istemedim ama tut kızım, insan... Tut kızım elimden tut. Gel annem İyice gel. İyice yoruldum. Gel, gel. Aa, çatı katında ne işi varmış bu adamların. Giriş katında otursalar olmaz mıydı sanki? Aa, oh, söyleyeyim söyleyin aşağı taşısınlar? Kesin bakalım artık yürü. kesin. Ay. Ciddi olun. Yürü. Bu kadar şamata yeter. Şaka bitti tamam mı? Hı. İçeride ağırbaşlı efendi çocuklar gibi davranın. Beni mahcup duruma düşürmeyin. Hı, bu çevrede çok sayılan sevilen biriyim. Sizin davranışlarınız yüzünden kötü izlenim Bırakmak istemem. Hah, tamam işte geldik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ee, hoş geldiniz Salih Bey. Aa, sağ olasın Nurciğim, hoş bulduk. Ee, bize uygun yeriniz vardır herhalde? Ha? Ee, var tabii. Buyurun. Buyurun. Pencere yanı, burası iyidir, bilirsiniz. Gündüzleri de çoğunlukla buraya oturursunuz. Buyurun. Buyurun. Ne emredeceksiniz Sarif Bey? Aha, estağfurullah Nuri'ciğim, estağfurullah. Ee, sadece ricamız olabilir. <gülüyor> ee, şey, diyecektim ki Nuri'ciğim. Buyurun söyleyin. Elimizden gelen bir şeyse memnuniyetle yaparız. <gülüyor> Şey e, biraz balık almıştık da onları bizim için pişirtebilirsen çok memnun olacağım. E, hadi Nuriciğim bu akşamlık bu ricamızı yapıver artık ha. Ama Salih Bey biliyorsunuz ki burada böyle elbet Elbette biliyorum şey kardeşciğim elbette biliyorum ama e, ben dedim ki kendi kendime. E, orada benim Nuri kardeşim var e, e, bizi kırmaz dedim. E, hadi canım şunun da kırk yılda bir iste de bulunmuşum ha kıracak mısın şimdi beni? E bak ya çoluk çocuğu da toplayıp geldi ki e, beni mahcup etme Nuriciğim. Madem ki balıkları buraya kadar getirmişsiniz ne yapalım pişireceğiz artık. <gülüyor> sağ olasın Nuriciğim sağ olasın <gülüyor> al bakalım şunları ızgara <gülüyor> mı olacak tamam E ne dersin Türkan? nasıl olursa olsun önemli değil. Tava yaptırayım mı Salih Bey? Ah tamam Nurciğim, ee, sen ayarlarsın içeride işte. <gülüyor> Gördün mü Türkan? Sana söylemiştim. <gülüyor> Bu işi de kolayca çözümlüğü verdik. <gülüyor> Hatırımız ayarlar, sağ olsunlar beni hiç kırmazlar. Ha? İşte müziğimiz de başladı. <gülüyor> Gerçekten de seni kırmazlarmış. Hemen belli oluyor. Kırmıyorlar hiç seni. Konuşulanları işitmedim sanki. Madem ki sana yaranamıyorum. Hadi öyleyse eve gidelim. Balığı evde kendin pişirirsin. Zaten buraya gelmek istememiştim. Israrlarınıza dayanamadım. Ama peki peki peki tamam uzatma. Sen uzatıyorsun ben değil. Ama Salih ben lokantaya gidelim demiştim. Ama sen ucuz balık aldım diye sevinip bizi buraya sürükledin. Şimdi de buraya gelmek istemediğini söylüyorsun canım. İlla ki burnumuzdan getireceksiniz yani. İllak. Keşke evde otursaydık. İkinizin tartışmasını dinlemekten daha iyi olur. Ay bu akşam televizyonda da ne güzel programlar vardı. Vallahi. Ay bir akşam olsun bulaşık yıkamaktan kurtulayım demiştim. Ama sizin elinizden ve dilinizden kurtulmak mümkün değil. Hiçbiriniz beni anlamak istemiyorsunuz. Anlamaz olur muyum hiç? Elbette haklısın. Ama ben, ben de evimizi, çocuklarımızı, seni, geleceğimizi düşünüyorum. Yoksa iyi yerlerde olmak, lokantalarda yemek yemek... ...gezilere çıkmak benim de hoşuma gider. Ay kusura bakmayın ne olursunuz, Ay, hepinizden özür dilerim. Çok sıkılmıştım bugün, Hala da sıkılıyorum. Ay, i̇çimde tuhaf bir gerginlik var, Ay, hayırdır inşallah. Bırak artık böyle konuşmayı, birazdan balıklar pişince neşemiz yerine gelir nasıl olsa. <gülüyor> Öyle acıktım ki temiz havada dolaşınca iştahım açıldı İyi ki evden çıktık ha başımızı çıkardık <gülüyor> Hayır, Beni çok şaşırtıyorsun Salih <gülüyor> E ne yani ben de severim yaşamayı Günlük sıkıntılardan uzaklaşmak beni de mutlu eder Bravo bravo çoktandır böyle mutlu olduğunuzu görmemiştim doğrusu İnşallah her zaman böyle <gülüyor> olursunuz <gülüyor> o, Biraz yavaş konuşun herkes sizi dinliyor Bizim zamanımızda kadınlar, çocuklar yüksek sesle konuşmazlardı. Hep erkeklerini bağırarak konuşurlardı. <gülüyor> tamam Levent yeter artık. Ay, lütfen susun. Annem haklı? Elbette haklıyım kızım. Şimdikilerde de hiç Ay, anne, anne sen de sus lütfen ne olur. Yine başlama olur mu? Sizin zamanınız geçti anneciğim. Şimdi kadınlar da yüksek sesle konuşuyorlar artık. Yapılacak bir şey yok. Tövbe tövbe tövbe ne haliniz varsa görün peki. Sustum işte Tamam sustum. bu konuyu kapatıyoruz. Şimdi benim canım kola istiyor, anlaşıldı mı acaba? Var mı buna bir itiraz olan? E, balıklar gelsin ondan sonra. Hem, hem kola da neymiş? Ayran daha iyidir. Proteinli içecekler her zaman daha iyidir. Dilimi tutuyum diyorum ama Konuşturuyorsunuz beni. Yine ne oldu anneciğim? Balıkla ayran içilir mi yani ha? Dokunabilir bilmez misin kızım? Şu balıklar gelse de yiyip gitsek şuradan. Bir cevap Açılacak kaç dert varsa açarlar Şu soruya cevap versin susarlar Sanki burası babasının evi Üstelik bu sefer çoluk çocuğunu da toplayıp getirmiş Yemek yeseler başımızın üstünde yerleri var Ama öyle değil mi birader? Çoktandır gelmediler de öyle değil mi? <gülüyor> Anlaşılan pek sokağa çıkmıyor bunlar Yok anam be ne sokağa ne sokağa dalga mı geçiyorsun? Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz, anladın mı? Desene takvim yapraklarına yazılacak bu olay. <gülüyor> Evdekilere de aynı pintiliği yapıyormuş. Geçen yıl araba aldı ama arabayı kullandığını, çoluk çocuğunu gezdirdiğini gören yok. Yalnız bir iki kere geceliğin hastaneye gittiğini görmüşler. Yani öyle anlatıyorlar. <gülüyor> ne tipler var ya o? Kullanamayacağı arabayı niçin almış peki? He? <gülüyor> Paralarını küpte saklayıp mutlu olsaydı ya. <gülüyor> ha, Allah bize para vermez ki. Nasıl yeneceğini gösterelim bunun gibilerine. Öyle sinirleniyorum şu adamı. Ya Madem ki hoşlanmıyorsun balıkları pişirmeyeceğimizi söyleseydin ya. Çoluk çocuğunun yanında mahcup olmasını istemedim. Ya ara sıra kendisine işimizin düştüğü de oluyor yani. <gülüyor> Sen de az hesaplı adam değilsin ha. E, dünya böyle aslanım işini bileceksin. Hadi çaneyi bırak da pişir şu balıkları. Birazdan müşteri çoğalır başını kaşıyacak zamanın kalmaz. Ya, hem konuşup hem çalışıyoruz işte görmüyor musun? Aslında bu balıkları o adama yedirmek hiç içimden gelmiyor ama. <gülüyor> Bana bak. Ya bunu hu yedinirde balıkları alıp her hafta sonunda buraya dalınarsa ne yapacağız o zaman? <gülüyor> Haklısın. Bunu önlemek için ona öyle bir şey yapmalıyız ki bir daha buraya balıkla falan gelmesin. Heh, tamam. Buldum. Ne, tamam. Ne, ne buldun ya? <gülüyor> ne oldu? <Ha? gülüyor> Az sonra görürsün aslanım acele etme görürsün. Bak, bak istersen balıkları kömür gibi kapkara pişireyim al hani ne dersin? Bu muydu gelen? Aman aman sakın ha Özenle pişir güzel pişsin Ben az sonra gelirim tamam mı Tamam Oo, Hoş geldiniz Süleyman Bey Sağ olasın Nuri sağ olasın masam hazır mı Hazır efendim <gülüyor> Telefon ettiğinizde hemen hazırlatmıştım Çiçek de koydurdum masanıza Sağ olasın Nuri sağ olasın Buyurun e, Bugün ne yiyeceğiz bakalım Müzeler taze mi Çok acıktım arkadaşlar gelinceye kadar bir şeyler atıştırsam iyi olacak Beyaz peynir filan Arkadaşlar gelince de sıcaklar alırız e, Süleyman Bey çok taze balığımız var İster miydiniz Fazla değil ama size yeter eğer isterseniz hemen çıkmak üzere Gerçekten tazem Hem de nasıl <gülüyor> Gölden yeni çıkmış günlük balık çok Belki hala getir bakalım Madem bu kadar ısrarlısın getir Bunlar özel balık Süleyman Bey Meraklısı çok Başka bekleyenler de var ama İlkin sizinkini getireceğim Bak bak bak bak. Oo, bizimkiler de göründüler işte Erken geldiler ama iyi oldu Sen balıkları üç porsiyon yaptır bari ha Nuri Hay hay Süleyman Bey derhal Ee, Nuricim, biraz bakar mısın? Buyurun Salih Bey, emredin. Ee, balıklarımız oluyor mu? Oluyor tabii, az kaldı. Birazdan getireceğim. Ee, Nuricim, bize birer tane de meyve suyu gönderiver. Karışık olsun, elma, kayısı, portakal, ne varsa. Bir de duble salata istiyorum. Daha önce söyleseydi ki iyi olurdu ama... Derhal getireyim Salih Bey, hemen. Derhal. Balıklar tamam mı? Ha? Az önce bizim Süleyman Bey gelmişti. Şimdi de arkadaşları geldiler. Onlara da balık vereceğim. Çabuk ol artık. Yo, bunlardan başka balık yok ki. Süleyman Bey'lere hangi balıkları vereceksin? Ha? İşte bunlar var ya be kardeşim. Bunlar mı? ha! Ha ha ha! <gülüyor> Şimdi şimdi, demek ha? Evet evet, düşündüğün gibi, birazdan Şamat'ı'yı seyret. Zaten bu Süleyman Bey'le öteki pek sevişirler ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler olacak sonunda. <gülüyor> Çok mu sevişirler dedi? <gülüyor> Canım anlamadın mı? <gülüyor> Neredeyse birbirlerine düşman gibidirler. Tam birbirinin zıttı iki adam bunlar. Biri Pint'i, öteki de alabildiğine bonkör. <gülüyor> Tabii ki hiç anlaşamıyorlar. Ya Nuri, adamları kavga ettireceksin ya vazgeç bu işte. Oh. Günahdır, yazık. ...çoluk çocuk gelmişler, ayıp olur, vazgeç. yapacağım yapacağım O kadar büyütülecek bir olay değil. Ee, balık yerine şiş yedireceğim onlara. Hem de yiyecekleri şişlerin parasını koparmaya çalışacağım. Zırnık ödetemesin vallahi. Hem adamın balıklarını başkasına yedir, hem de git para işte olacak şey değil yani. Olur, olur, bal gibi olur. <gülüyor> Olmasa bile biz deneriz aslarım. Maksat neşemizi bulmak. <gülüyor> Peki. E, balıklar hazır işte. Servis yapabilirsin. Buyurun. İyi. Birazdan ortadan kaybolacağım ben. Sen de öteki garsonlardan biriyle balıkları Süleyman Bey'in masasına gönder tamam mı? Böylece yanlışlık olduğunu söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Yavansın be Nuri. İnşallah olay büyümez de... ...patrondan söz işitmezsin. <gülüyor> Anlaşılan epey şamata çıkacak. <gülüyor> Hadi bakalım iş başına. Balıklar gerçekten yanlışlıkla mı gitti acaba başka masaya? Hiç sanmam. Kasten yaptılar. Canım nereden anladın kasten yaptıklarını? İlle de şiş yememizi isteyen o garsonun... ...gözlerinin içi gülüyordu. Alay eder gibiydi. Hiç de üzgün görünmüyordu. Bilerek yaptı bunu. Ama neden yapsın adam durup dururken? Durup dururken yapmadılar elbette. Babanızın pintiliğini bildiklerinden yaptılar bunu. Tabii ki garsonlar babanı tanıyorlar. Huyunu suyunu biliyorlar. Oh haklısın galiba. Of, ne yapsak da bu adamın huyunu değiştirsek bilmem ki. Ay üzülüyorum, sıkılıyorum. Yıllardır aynı durum sürüp gidiyor. Tamam sıkıntılı günlerimiz çok oluyor ama fazla bir gelirimiz yok. Ama her şeyin bir sınır olmalı değil mi? Tamam, babamın huyu böyle ama sorun bizim sorunumuz. Öteki insanlara ne oluyor yani? Bazı insanlar başkalarıyla alay ederek kendi ezikliklerini gidermeye çalışırlar. Eğlence için de yaparlar bazen bunu. Birinin zayıf bir yanını buldular mı? Oraya yüklenirler. Sonuç olarak balıklar gitti ya, ona yanıyorum. Nasıl acıkmıştım? Az sonra yersin canım, bir şeyler hazırlıyorum işte. Ama zaten işte ham kaçtım. Babamı hiç böyle öfkeli görmemiştim. Bir ara masadaki şişeleri garsonun kafasına çalacak sandım da yüreğim ağzıma Ay, geldi. Yok canım yok canım o kadar da değil. Baban efendi adamdır. Bağırıp çağırır ama yapmaz öyle bir şey. Of, aslında hata bizdeydi. Lokantaya balık götürülür mü? Bütün bunlar biraz da benim yüzümden oldu. Bugün inatçılığım tuttu dışarıya çıkalım dedim. Oysa balıkları alıp eve gelebilseydik... Sen haklıydın anne çalışıyorsun. Hem ev işleri hem de dışarıda çalışmak kolay değil. Arada sırada evden uzaklaşmak, dışarıda yemek yemek senin de hakkın. Aa, aa, sen, sen burada mıydın Salih? Ee, oturma odasında olduğunu sanıyordum. Hayır. Kapının önündeydim. Konuşmalarınızı işittim. Söyle bakalım Levent. Ha? Demek pintilik ettim öyle mi? Ee, şey babacığım ben demek istemiştim Aa, ki... Hadi hadi bırakın artık bu konuyu. Bana yardım edin de şu sofrayı düzenleyelim. Köfteler pişmek üzere. Salatayı hazırlamıştım. Zeytinyağını sen dök anne. Ben ne kadar konacağını bilmiyorum da. İştahım kaçtı. Durup dururken sinirlerim bozuldu. Canım sarhoş olmak istiyorum. Hadi bakalım Levent. Bakkala git bana bir şişe... Aa, aman Salih ne yapıyorsun? Masraf çıkarıyorsun yine bıktım para hesabı yapmaktan bu akşam da hesapsız davranacağım ne var yani hadi levent hemen git ya ama baba aması falan yok dur dur dur dur sana para vereyim bizim bakkal kapalıysa başka yerden alırsın hadi bakalım koş hadi evladım hadi çabuk ol hadi geç kalma sonra sofraya oturacağız ee, peki peki ben de bunun hesabını onlardan çıkarmazsam bana da salih demesinler Hele bir yarın olsun. Büroya gidince... Ne o... olacak büroya gidince? Bürodakilerin bu işte ne ilgisi var Hiç canım? Hiç olmaz olur mu? Herkesin ilgisi vardır biliyorum. Böyle bir şeyi el birliğiyle düzenlemişlerdir mutlaka. Onlara öyle bir oyun oynamalıyım ki... Berbat ettikleri bu güzel günün acısını çıkarmazsam... Kimden çıkaracaksın bu günün acısını? O, o, o Süleyman Bey denen adam var ya... Eminim bütün bunlar onun başının altından çıkmıştır. Aman Salih, böyle ufak tefek konular için canını sıklığına değmez. Ay şaka yaptılar işte. Ne şakası? Beni üzmek için yaptılar Ay, bunu. Ay şakaydı canım, uzatma artık. Hadi ne olur. Hem şaka yapılan insan sevilen insandır. Sevilmeyen kişilere şaka yapıldığını gördün mü hiç sen? Sen o Süleyman Bey'i bilmezsin. İşi gücü benimle uğraşmaktır. Ama ben ona... Ben ona unutamayacağı bir oyun oynanmazsam. Hadi hadi hadi, hadi canım. Hadi bırak böyle şeyler düşünme. <gülüyor> Bazen çocuk gibi oluyorsun sadece. <gülüyor> Öyle tatlı canım... Hadi bakalım. Yemek hazır. Sofraya oturalım artık. Dur ben Osman'la annemi de çağırayım da. Levent gecikecek herhalde ama biz başlayabiliriz. Hadi canım. Hadi sen otur hemen. Hadi hadi. Anne! Osman! Hadi gelin yemek hazır. Girin İstediğiniz listeyi hazırlayıp getirdim Salih Gel gel ee, Biliyorsun arkadaşımız Necdet evleniyor Ona bir armağan almamız gerekecek ee, Ayrıca nikah törenine de Çiçek göndersek iyi olacak Evet, iyi olur efendim. E, bu amaçla arkadaşlardan para toplayacağız. E, listeye herkesi yazdın değil mi? Evet efendim, herkesi yazdım. E, para toplama işini senden rica edeceğim. Eh, tabii efendim, toplarım. E, şey, pek kalabalık sayılmayız. Toplayacağımız para fazla bir şey tutmayacaktır. Aha, olsun canım, ne önemi var. E, toplanan para az olur, çok olur. O ayrı konu. Asıl olan vereceğimiz armağanın maddi değeri değil ki... <gülüyor> Hem ne demişler? Ee, az veren candan, <gülüyor> çok veren maldan demişler. <gülüyor> Hepimizin durumu ortada. Maaşlı kişileriz. Öyle ahım şahım bir şey alamayız armağan olarak. Haklısınız efendim. Önemli olan arkadaşımızı bu güzel günde düşünmüş olmamızdır. <gülüyor> Öyle değil mi? Haklısınız efendim. İşte bu hassas konuyu sen çözümleyeceksin Alicim. Sana inanıyor, yeteneğine güveniyorum. E biliyorsun daha önceki durumlarda arkadaşlar tek tek hediye alıyorlardı. O, oysa biz burada aile gibiyiz. <gülüyor> e, bu gibi işleri el birliğiyle yapmamız en doğrusu en güzelidir bence. E, bence de öyle efendim. E, arkadaşlarımızı tek tek dolaş. E, durumu kendilerine anlat. Herkesin bu güzel olaya katılmasını sağla. E, ne kadar verirlerse topla. Herkesin verdiği miktarı listede atlarının karşısına yaz ve sonunda bana gel tamam mı? Tamam ama ya para vermek istemeyen olursa? Vermeyen olursa e, aslında bu gibi işlerde e, tabii e, zorunluluk yoktur. Ama yine de hele bir dolaş bakalım. Herkesin vereceğini sanıyorum. E, o kadar büyük bir şey değil ki bu. Zaten e, küçük bir armağan alacağız. <gülüyor> e, toplanacak paranın tutarını belirlesek. Yani herkesten belli miktarda para toplasak. E, e, bak bu olabilir. E, 50 lira iyi mi? Aman efendim bu parayla ne alınabilir ee, Peki en az 100 lira olsun öyleyse. Eğer bana sorarsanız 500 liradan aşağı olmamalı. Ee, peki pe peki. Hadi git bildiğin gibi yap. Bir dolaş bakalım verecekler mi? Şey önce sizden başlasak nasıl olur acaba? Ee, benden mi başlayacaksın? Olmaz öyle şey. Herkesten topla en son bana gel. Aa, peki efendim. Ha, dur dur dur bak dinle beni. İlkin Süleyman Bey'e git. Ondan iste. Peki. Ne o? Niçin gülüyorsun? G gülmedim efendim. Yoksa pazar günkü olayı hepiniz öğrendiniz mi? He? <gülüyor> İşittik efendim. Ah, ah o Süleyman Bey yok mu? Nasıl olsa günün birinde balıkların acısını çıkaracağım ondan. E, tamam işte e, git ilkin ondan para iste Bakalım ne kadar verecek Sonra diğer arkadaşlardan toplarsın e, Süleyman bey Ondan fazla koparmaya çalış tamam mı Anlaşıldı efendim Nasıl yapsam Şu Süleyman'a Nasıl bir oyun oynasam Bilmem ki çay? Rize'den mi getireceksin yoksa? Söyleyeli yarım saati geçti hala gelecek. Getireceğiz Şükran Hanım. Getireceğiz. Hep böyle dersin ama bir türlü görünmezsin. Çay içmek için gazimeye mi gidelim yani? Sana mahsustan mı getirmiyorum yani? Evet öyle. Her zaman böyle yapıyorsun. <gülüyor> Bak, seni Salih Bey'e şikayet edeceğim Ömer Efendi. Haberin olsun da arkandan şikayet etmiş gibi olmayayım. Hadi git başımdan şimdi Çay falan da istemiyorum senden artık Çay getirmedim diye mi beni şikayet edeceksin Şükran Hanım Evet Bardak alalım diye Salih Bey'e kaç kere söyledim Bardak yok Şükran Hanım Bütün mesele bundan kaynaklanıyor Lan bağırma öyle Sar değilim Kırıla kırıla tükendi Salih Bey masraf olmasın diye yenisini de aldırmıyor Kimler kırdıysa yerine yenisini alsınlar diyor Demek ki öyle He ya öyledir Şükran Hanım ama ben gene desem ha çay getireceğim. İyi. Ben de evden kendi bardağımı getireyim bari. En iyisi bu. Hayrola ne var Ali? Biliyorsunuz Necdet arkadaşımız evleniyor. Ha, biliyorum evet. Demin Salih Bey ile görüştüm. Necdet'e armağan almamız için para toplamamı istedi arkadaşlardan. Ayrıca nikahı da çiçek göndereceğiz. Vay vay vay vay. Demek Salih Bey artık böyle konularla ilgileniyor öyle mi? Yoksa bu adam huy mu değiştiriyor ya? Bilmem ki efendim. Hiç böyle yapmazdı. Bu gibi olayları hep geçiştirirdi. En başta kendisi katılmazdı. Bu kez öneri ondan geldi öyle mi? Evet efendim. Ne kadar topladım peki? İlkin size gelmemi söyledi efendim. Salih Bey öyle istedi. Anladım anladım. Besbelli benim vereceğim paraya göre ayarlayacak kendini. <gülüyor> Belki de öyledir efendim. Dur bakalım. Aslında ben Necdet için ayrıca hediye alacağım ama... ...sana da vereyim. Ah, sağ ol. Ay, yalnız bir şey var. İstersen ona bir oyun oynayalım ha ne dersin? Nasıl bir oyun efendim? Elindeki listeye benim verdiğim parayı fazla yazın. Beş bin lira yaz. He. Bakalım tepkisi ne olacak? <gülüyor> Anlıyorum efendim. Şimdilik Anlıyorum. az şu beş bin lirayı sonra <gülüyor> geri alırım ha tamam mı? Hı hı. Sıra Salih Bey gelince Süleyman Bey'den daha az mı vereceksiniz falan dersen, Hatta eğer kendisi daha az verirse parayı geri alacağımı da söylersin. Tamam mı? Anladım efendim. Salih Bey o kadar para vermeyeceğine göre daha sonra sizin paranızı getirir. He? <gülüyor> <gülüyor> Balık olayından sonra bir de bu. <gülüyor> Fazla mı yükleniyoruz adamcağız, acaba Bilmem ne dersin? ki Süleyman ne? Bey. Hepimizin eksik yanlarımız vardır. O yanlarımızı eğitmemiz gerekir. Salih Bey'in de böyle üstüne düşersek... ...belki uyuyup biraz değişir diye düşünüyorum. Ha, ne dersin? Anlıyorum efendim. Para fazla düşkünlük, pintilik... ...bütün aşırılıklar gibi insanı mutsuz eder. Hatta yanındaki, çevresindeki, yakınındaki insanları... ...daha da mutsuz eder. Evet, savukluk da iyi değildir ama... ...en iyisi ikisinin ortasını bulmalı. Öyle değil mi anneciğim? Doğru efendim. ...Sarif Bey'in huyunu bilmeyen yok. Cimriliği dillere destan olmuş. Ta şirketin İstanbul Şubesi'ndekiler bile biliyorlar bunu. Haklısınız. Eli sıkıdır diye yönetim kurulumuzda ona şirket harcamalarıyla ilgili konularda sınırsız yetki tanıdı. Baksana çay bardağı bile aldırmıyormuş. Şükran Hanım demin Ömer Efendi ile tartışıyordu. <gülüyor> evet efendim. Bilirsin Sarif Bey çok iyi insanlar aslında. İyi huyları çoktur, dürüsttür. Kimsenin ardından konuşmaz, kimsenin hakkına el uzatmaz... Ama nedense bu konuda... Gerçekten iyi insandır efendim. Bakalım ne kadar para verecek? Yoksa kendini bu işten ayrı mı tutacak? Yok o kadarını yapmaz sanırım. En son kendisine gitmemi söylemişti. Toplanan paraya göre bir miktar katkıda bulunacak herhalde. İzninizle gideyim artık. Daha öbür arkadaşları da dolaşacağım. Bize çayı geldi mi Şükran Hanım? Aman Ali Bey bırak Allah aşkına. Sinirliyim zaten. Bu adam beni deli edecek. Durun canım sinirlenecek ne var? Sakin olun. Sanki benimle alay ediyor. Taze çaylar hep ötekilere gidiyor. Şeflere falan. Salih Bey bardak aldıramıyormuş ama... ...hiç kendisi çaysız kalıyor mu acaba? Oh, kalmıyor tabii haklısınız. Az önce yanına gittim. Durumu anlattım. Servise bardak alınsın dedim. <gülüyor> Olmaz dedi tabi öyle değil mi Sanki para cebinden çıkacak Zaten ne kadar tutar ki Koca şirket şuraya birkaç tane çay bardağı alamaz mı yani Çok haklısınız Şükranım. Hanım ha, Bakın size ne söyleyeceğim. Nedir Salih Bey'e bir oyunumuz var yine İyi ama Bu oyunun tutacağını sanmıyorum Fazla para vermez Sus sus sus yavaş konuşun Bahse girelim mi Alamazsın diyorum. Ondan alacağımız para ne kadar olursa olsun önemlidir. Ya hiç vermezse <gülüyor> Ama belli olmaz. Tamam. Allah kimseyi sizin elinize düşürmesin. <gülüyor> Adamcağıda kim bilir nasıl baskı yapacaksınız? Şimdi yanına gidiyorum. Sonra konuşuruz. Hadi hoşçakalın. <gülüyor> Hadi bakalım. İyi şanslar. Giren. Ha ha, geldin mi ne oldu topladın mı paraları Evet efendim topladım ama iki kişiden alamadım bugün gelmemişler geldiklerinde onlardan da alırım Listeyi verir misin bana Evet buyurun efendim Süleyman Bey beş bin lira verdi olamaz Evet efendim beş bin lira verdi ama kendisi ayrıca Necdet'e hediye alacakmış bu kadarla yetindi Tabii ki üsteleyemedim. Sizi zor durumda bırakmak istemedim. Ee, anlayamadım mı? Niçin zor durumda kalacakmışım? Ee, Süleyman Bey'im vereceği kadar para vereceğinizi ima etmiştiniz de... Önce ondan para almamı söylemiştiniz hani? Aa, aa, he, he, he, he, he, evet öyle demiştim ama... Maksadım başkaydı. Ben şeyi... Demek istemiştim yani işte ben de yok. bu durumu düşünerek Süleyman Bey'den fazla para almak istemedim. Üstelesem daha verecekti ama o zaman da siz zor durumda kalacaktınız. Hmm, anlıyorum galiba. Öyleyse size de 5000 bin lira yazıyorum. Dur benim. Dur, dur, dur bir dakika Ali'ciğim ben diyecektim ki... Ee, e, bu... Yo Süleyman Bey'den fazlasını vermeye kalkışmayın efendim. Evet siz müdürsünüz. Hepimizden çok para verebilirsiniz ama gereksiz olur. ...diğer arkadaşların verdikleri... ...sizinkinin yanında çok az kalırsa... ...o zaman e, iyi olmaz değil mi efendim? Tabii ki as, aslında... ...tamam tamam bu kadar yeter... ...doğru söylüyorsun... ...ama... ...al bakalım şu bunu... ...bu kadar yeter... Ama efendim bu para eksik. Tamam tamam işte uzun et malicim. ...aslında bu bile fazla... ...2500 lira... ...bana kalsa en fazla 500 lira versek olurdu. Ama madem ki arkadaşların bazıları fazla vermiş... ...ben de altta kalacak değilim ya... ...bir fedakarlık yaptık işte. Oldu bir kere. Ama efendim... Hele hele hele tamam tamam, tamam. topla hepsini bakalım kaç lira ediyor. Ama efendim Süleyman Bey dedi ki... ...eğer siz de onun kadar vermezseniz parasını geri alacakmış. <gülüyor> Bak bu çok güzel işte. <gülüyor> Alsın parasını da... Ben de alayım öyleyse Sen sen topla şunu bakalım Kaç lira olmuş hepsi ee, İki daha on yedi eder elde var bir hmm. Hepsi on sekiz bin liraya diyor efendim Ama Süleyman Bey'in parasını düşer Olmaz olmaz öyle şey Madem ki vermiş geri alamaz Sen o işi bana bırak Peki efendim Nasıl istersen. Peki. Armağan olarak ne alalım şimdi arkadaşımıza bakalım. He? Şöyle küçük bir şey olmalı. Nasıl olsa büyüklerimiz Necdet'e ayrıca hediye alacaklardır. E, bu bizim hediyemiz olacak. Çalışanlar adına. Hı hı. Evet. Çiçek de gönderiyoruz. E, e, ne alalım öyleyse? Siz neyi uygun bulursanız emredin. Gidip al, alalım efendim. Aman efendim emir ne demek? E, en iyisi Necdet'e... Çay bardağı takımı alalım. Ha? Nasıl iyi mi? Daha uygun bir şey alsak. Çay takımının nesi var? Her zaman kullanabilirler. Bardak değil mi efendim? verir, Kalıcı olmaz. E, şey, dikkatsiz kullanılırsa tabii ki kırılır. E, aa, bak şimdi aklıma ne geldi. Ama bu konu aramızda kalsın olur mu? Hı hı, tabii efendim. Dinle. Bu toplanan para hepimizin parası öyle değil mi? Hepimiz katıldık hı hı. Gönlümüzden kopanı verdik İki arkadaştan daha alacağız Evet öyle Dinle beni şimdi Ali'ciğim Tam zamanını buldular Gelin Çay getirdim be böyle Tamam tamam bırak da çık hadi Çay yeni demlendi Sarih Bey Soğumadan içiver. Tamam şöyle. tamam peki içerim hadi <gülüyor> git artık <gülüyor> Yani diyorum ki efendim, Necdet için alacağımız ha, şey Necdet Bey için konuşuyorsanız Salih Bey ben de para vermek istiyorum. Necdet Bey'i çok sever sayarım. Alacağınız hediyede benim de katkım olsun. Ne diyorsun sen Ömer Efendi? Hala burada mısın? Çık git artık Gidiyorum Hadi. Salih Bey gidiyorum. Ee, Ali Bey şu parayı alır mısınız? Benden de bu kadar kusura kalmayın gayri. Daha fazla vermek isterdim ama... Eh ne yaparsınız? Az veren candan, çok tamam, veren Tamam, tamam. Sağ, ol Sa sağ olun Ömer Bey, sağ ol. Sizler de sağ olun efendim. Sizlere de sağlık. Ya Ömer Efendi. Eee arada sırada Şükran Hanım'a da çay götürüver olur mu? Biraz şikayetçi senden. Benden değil, benim. Benden değil. <gülüyor> ne adam ya. <gülüyor> Gelelim bizim konuya. Evet. Bak Ali'ciğim. En iyisi sen Necdet kardeşimiz için on iki tane çay bardağı al. Hani şu kesme bardaklar var ya. işte onlardan. Hı. Ayrıca tabak kaşık da al. Hepsi takım olsun. Hı. Güzelce paket yaptır. Hediyelik paket. Şöyle kur falan yapıyorlar ya hani. Anlaşıldı mı canım? Hı? Ama efendim bilmem ya ki. Ya tamam tamam artık. Bu konuyu tartıştık ve karara vardık. Peki efendim. Ee, şey biraz para artacaktır sanıyorum. Fatura alır mı? Onu onu demek istemedim ama sen yine yine fatura al tabi iyi olur bir şey diyecektim. Artan parayla da Ömer Efendi'nin daha iyi hizmet verebilmesi için arkadaşlar adına biraz çay bardağı alsan iyi olacak. Ömer Efendi'ye vermek için mi? E tabii. neden olmasın? Burada biz bir aileyiz. <gülüyor> Öyle değil mi? E, ailemizin çay bardağına ihtiyacı var. E, biz de bu ihtiyacı böylece karşılayacağız işte. E, i̇lle de kesme bardak istemiyoruz tabii ki. Normal bardaklardan alırsın. Peki efendim. Lütfen beni dinler misiniz arkadaşlar? Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar... ...burada yeni evlenen... ...arkadaşımız Necdet'i kutlamak için... ...toplanmış bulunuyoruz. E, tabii ki bazı arkadaşlar... ...Necdet Bey'i ve Sayın Eşin'i... ...evlerinde ziyaret etmişlerdir. E, bazılarımız ise... ...önümüzdeki günlerde ziyaret edeceklerdir. Ama biz yine de... ...burada toplanmayı... ...ve arkadaşımızı... ...bir kere daha kutlamayı düşündük. Sağ olun efendim... Nikah törenine bazı arkadaşlarımız katılmışlardı. Gönül isterdi ki hepimiz orada bulunabilelim. Ama hepimizin katılması mümkün olmamıştı. E sanırım Necdet Bey bu durumu anlayışla karşılamıştır. Eksik olmayı efendim. Hepiniz sağ olun. Gelen arkadaşların ilgisi bütün arkadaşların adına idi kuşkusuz. Sağ olsunlar. Bu yakın ilgi için ben de teşekkür etmek istiyordum. Hepinize huzurunuzda teşekkür ederim. Şimdi burada arkadaşımızı hepinizin huzurunda bir kere daha kutlamak istiyor Ve şu küçük armağanımızı da arkadaşlarımız adına kendisine sunuyorum Necdetciğim lütfen kabul et Çok çok teşekkür ederim Ne diyeceğimi bilemiyorum Beni duygulandırdınız. Şey, aslında çok daha değerli hediyelere layıksınız ama hani bir söz vardır, az veren candan verirmiş. Bizimki de öyle oldu işte. Kusura bakma lütfen. Aman efendim, kusura bakmak ne demek? Düşünmeniz yeter benim için. Tekrar teşekkür ederim. Paketi izninizle açıyorum. Aman dikkat kırılmasın Nejdetciğim. <gülüyor> Aa, çok güzel bardaklar bunlar. Tabaklar da öyle. Her çay içişimizde sizi hatırlayacağım sağ olun. Ee, güle güle kullanın. Ee, Ömer Efendi e, hadi bakalım çaylarımızı getir artık. Ee, şimdi birer çay içebiliriz. Utanıyorum Şükran Hanım. Bu kadarı da olmaz. Ömer Efendi'nin bardakları yeni alınanlar mı? Evet. Bu arada o işi de çözümlemiş olduk işte. Ne adam ya? test doğrusu. Sanki babasının şirketi. Patronlar madalya verecekler kendisine. Besbelli öyle sanıyor. Aptallık bu. Başka bir şey değil. Yavaş olun. işte bilirler. Ha, i̇şitsinler. Yalan mı yani? Aslında çok saf biri. Ne söylenirse inanı veriyor. Ama pintili yok mu? Neyse ki Necdet Bey de durumu biliyor Biliyor tabi Artık biz kendi aramızda bir şeyler düşünürüz Arkadaşlarla bir konuşalım da hı hı, İyi olur Her türlü katkıya hazırım Şşt buraya geliyor e, Nasıl Şükran Hanım Yeni bardaklarımızı beğendiniz mi ah, Eksik olmayın Hemen aldırtmışsınız sağ olun <gülüyor> Elbette aldırırım Şükran Hanım elbette Arkadaşlarımız rahat ederlerse Ben de sevinirim elbette Ya ya Hepimiz çok sevinçliyiz bugün Allah sizden razı olsun Unutulmayacak bir gün yaşattınız bize Hele şu kuru pastalar yok mu Çok iyi düşünmüşsünüz Salih Bey İnanın böylesini beklemezdim hiç <gülüyor> <Gülüyor> ee, i̇zninizle ben öteki arkadaşlarla da konuşayım biraz <gülüyor> ya Şükran Hanım adamı perişan ettiniz Pastaları o değil Süleyman Bey aldırtmıştı Biliyorum Ali Bey biliyorum Ama nasıl da kaçıp gitti, ha? Girin E, rahatsız etmiyorum ya Salih Bey. Ya ne demek Neşetciğim, buyur gel otur şöyle otur. <gülüyor> Teşekkür ederim. Hayırdır inşallah ha? bir sıkıntım filan mı var? E nasıl hanımefendiler mi evlilik nasıl gidiyor ha? Teşekkür ederim Salih Bey her şey yolunda. E, ben şey için gelmiştim de. Ee, hani arkadaşlar adına bana verdiğiniz bardaklar var neciğim ne? e, sana çok daha iyi armağanlar layıkta ama e, biliyorsunuz ki arkadaşlarımızın durumu e, sağ ama e, çay ben... içtiğinizde bizleri hatırlarsınız diye düşünmüştük Ali Bey ile birlikte ya evet Ali Bey anlattı çok isabetli karar vermişsiniz ama bilirsiniz yeni evlilere çok armağan getirirler Şimdi bizim evde tam 84 tane çay bardağı var efendim. Aman neyi? Kırıldıkça yenisini almak zorunda kalmazsınız. İyi elbette ama ben onların bir kısmını yani sizin bana armağan ettiklerinizi geri getirdim. İşte şu paketin içinde. E, Aman Necdet Bey, bu yaptığınız. Yo yo sakın yanlış anlamayın Salih Bey. Ben bildim bileli serviste çay bardağı sıkıntısı çekilir. Ben de bu sıkıntıyı çekmiş kişilerden biriyim. E, i̇zninizle bu bardakları Ömer Efendi'ye vereceğim. E ama be, e, ben geçenlerde servis için bardak aldırmıştım e, Tamam işte bunları da öteki bardakların arasına ama, katalım olmaz e, mı? E, e, e, i̇zninizle Salih Bey masama döneyim. Üzerimde bir tuhaflık var. Bugün ah. büroda çok sıkıldım. Ah. Bu saatte eve geldiğini hiç hatırlamıyorum. Yoksa ben evdeyim diye mi geldin? Ha? Özledin mi beni? Evet canım. Öyle oldu. Ee, yok yok. Bu, bugün iş yerinde bir şey olmuş. Anlaşılan. Ben kocamı bilmez miyim canım? Sadece ha? sıkıldım canım. Onun için geldim. Annen nerede? Ha, uyuyor. Uzanmıştı biraz. Çocuklar... Ah. Osman okuldan dönmedi. Levent de bir arkadaşıyla çıkmıştı. Akşama gelir herhalde. Ee, seninle yalnız kalmak istiyorum Türkan. Bugün sana çok ihtiyacım var. Ay bir tatsızlık mı oldu canım? Niçin söylemiyorsun bana? Pek olay sayılmaz. Anlatsana canım. İçimde bir sızı var. Yıllardır hiç yaşamamışım gibi kötü bir duyguya kapıldım ansızın. İnsanlar anlayamıyorum şu insanları. Ama kendimi de anlayamıyorum. Bazen konuştuklarımı, yaptıklarımı düşündükçe bugün yine düşündüm ve çok kötü oldum. Utandım, acı duydum. Yalnızlık duygusuna kapıldım. Saleh'cim olay nedir söyler misin lütfen? Her gün bir takım olaylar çıkar. ...tek tek olaylar önemli değil aslında. Evde de aynı şeyler oluyor. Söz gelişi, geçenlerde yaşadığım balık hikayesi... ...ya da Levent'e karşı tutumumdaki şefkatsizlik... ...sana karşı da öyle. Ah canım, ah canım ne oldu sana böyle? Bu yaştan sonra dünyaya değişik bakmaya başladın galiba. Peki, peki nasıl oldu birden bire bu değişim? Değişim değil farkına varma denebilir belki adı ne olursa olsun önemli olan sendeki bu yeni bakış evet öyle ama şimdi bunları konuşmayalım olur mu birlikte sokağa çıkalım istiyorum dağlara tırmanmak denizlere koşmak istiyorum bir, bir geç kalmışlık duygusu kapladı içimi birden her şey avuçlarımın içinden kayıp yok olacakmış gibi gelmeye başladı hayatım elimden kayıp gidiyor sanki Hadi, hadi hemen giyin. Taran, süslen, sokağa çıkalım. Ay, az sonra caymazsın değil mi? Hayır, hayır, hayır. Bekletme beni, çabuk ol. Hemen gidelim. İyi ki bugün evdesin. İyi ki sen varsın. Salih. Canım, söyle. Salih. Salihciğim benim, canım. <gülüyor> sen de benim canımsın. Hemen, hemen şimdi hazırlanırım. Bu akşam seninle baş başa yemek yiyelim. İyi bir lokantada. Sonra da lokanta olması şart değil Gizeli. <gülüyor> İstersen bizim lokale gidelim ha? Ne dersin? Ya çok iyi olur. Ama bir şartım var. Giderken yanımızda balık da götürelim. <gülüyor> ha? <gülüyor> Radyo için yazdığı Az Veren Candan adlı oyunu sunduk.